Hoş geldiniz. Bu videoda 9 belirti göreceğiz. Bu 9 belirtiyi etrafınızda bir kurban seçip onu uygulamanızı tavsiye ederim. 1 nolu belirti. Sizi kopye edenler Ama birebir kopya ederler. Yani siz gidip bir şey alırsanız o da alır. Siz herhangi bir konuda bir gelişme gösterirseniz o da o konuda mutlaka hayatında bir değişiklik yapar. Örneğin siz dersiniz ki ya işte bir çok geniş bir ortama girdim, çok keyifli insanlarla tanıştım, arkadaş grubu bir gezi kulübü falan o da gidip gezi kulübüne girer. Sevgiliniz olur, onun da sevgilisi olur. Mutlaka sizin arkadaş olduğunuz insanlara arkadaş olmaya çalışır. Sizin kopyanız olmaya çalışır. Bir ne olur belirti. İki no'lu belirti. Değersizleştirmeye çabalarlar. Siz ne yaparsanız yapın. Diyelim ki kilo verdiniz dersin ki ya işte bir ayda 5 kilo verdim ya da 3 ayda 20 kilo verdim atıyorum şu anda. Yani biraz daha versen iyi olur. Ama yani verdiğim kısma bir aferin. Yani versen iyi olur. Bir telefon alırsın o telefon ya çok iyidir ya da çok iyi değildir. İki ihtimal var. Diyelim ki piyasadaki en pahalı telefonu aldın gittin coştun bakar ya bu kadar para vermeye gerek yok hepsi aynı. Diyelim ki en fazla telefon almadın hani 3 bin liralık falan bir telefon aldın. Ya, bu telefon çok öyle şey değil ki hiçbir zaman seni mutlu hissettirmez. Ana felsefesi seni değersizleştirmektir. Onun yanında kendini hiç tam olmuş gibi hissetmezsin. Sevgili de bunu yapar, arkadaş da bunu yapar. Maalesef kıskanan herkes seni değersizleştirir. 3- Seni izole eder. Arkadaş da bunu yapar. Sadece sevgili değil. Hep başkaları seni görmesin. Hep baş başa kalacağımız yerlere gidelim. Sinemaya gidelim. Kimse görmesin. Kimse görmesin. Çünkü kendisi o kadar eziktir ki birisi seni fark ederse elinden kapar diye düşünür. Aşkta bu zaten çok normal. Yani sürekli seni ikinizin baş başa kalacağı yerlere götürmesi ama arkadaşlıkta çok kötü. Arkadaşlıkta çok sinsice yapılır çünkü. Seninle arkadaş grubuna gelir, gider. Aa nereye gidiyorsun Sinemaya. Ben de geleyim der, gelir. Bir tane arkadaşınla takışır, o gün birini gözüne kestirir en güçlü olanı, onu yok eder etrafından. Ertesi gün instagramını kuracak, ya bu seni çok da aslında şey yapmıyor, bence bu seni sevmiyor falan kıskanıyor, onu da götürür. Bir süre sonra böyle etrafındaki herkesi tık tık tık kesip atar bir tek sen kalırsın. Maalesef yeni ilişkiye başlayan çiftlerde bu çok fazla görülür. 4- Çiş yarıştıranlar. <gülüyor> Bunu bir başka videoda da kullanmıştım ama. Tam olarak diğer kelimeyi kullansak da sorun yok. Sidik yarışta desek okey. Bunlar mutlaka senin başkaları izliyorsa özellikle seyirci varsa bir arkadaş ortamıysa senin yaptığın her şeyde ya daha kötüsü ya daha iyisine gider. Sen dersin ki ya işte ben 10 kilo ver. Ben zamanında 50 kilo vermiştim. Ya sen dersin ki işte böbreğimde taş var ben karaciğerimi aldırdım. Sen dersin işte ben saçımı şöyle kestireceğim, ben daha çok kestireceğim, kafayı da kestireceğim. Senin başına ne gelirse ya daha kötü onun başına gelmiştir ya da daha iyisini önceden o yapmıştır. Özellikle senin güzel atacağın adımları önceden yok eder. Dersin ki işte İngilizce kursuna başladım ya da başlamayı düşünüyorum. Ya o kurslardan da iş çıkmıyor ya, öğrenemezsin, boş ver. Çünkü o bulunduğu çukurda sürünmekten o çamur çukurunda sürünmekten öteye gidemeyecek ömrü boyunca sen de o çukurdan çıkma ister. 5 gerilla kıskançlar Bunlar gizli kıskançtır. Özellikle arkadaş ortamında sana tuzak kurar. Böyle senin rezid olacağın ortamlar hazırlamaya çalışır. Dedikoduya bayılır, arkandan konuşur. Seni, seni sen yokken itibarsızlaştırır. En sevdiği şey budur. Maalesef bunları tespit etmek çok zor. Çünkü yüzüne karşı dürüstçe saldırmaz. Kıskanç olmasının en büyük zararı sana kime seni ne kadar kötülediğini bilmezsin ve mayın tarlasında yürürsün ve bir gün mutlaka Senin canın çok yanar. Oysa asla ondan beklemeyeceğin için çok iyi kamufle olduğu için bu gerillalar hemen saklanır kaçar ve hatta seni başkasıyla düşman eder. 6- Çekiç kıskançlar. Çekiç diyorum çünkü sürekli seni ezer. Başkalarının yanında ezer, seni sana ezer, neye başlayacaksan moralini bozar. Sürekli kendini onun yanında bir kötü hissedersin ya dersin ya, ya haklı, İşin kötüsü bunu diyorsun. Haklı ya. Dersin ki işte şu elbiseyi alacağım. Ya alma sana yakışmaz, o, o sende kötüdür. Haklı dersin. Şöyle bir şey yapacağım, şöyle birisi de bu. Ya şimdi o çocuk çok da hoş birisi değil. Mutlaka ondan uzaklaşıp mutlu olacağın her şeyi çek vurur. Sana yakışmaz, sen yapamazsın. Sana göre değil, sen yapacağında ne olacak? Bir süre sonra onun yanında yeni bir fikir açıklamaya korkarsın, İşin kötüsü o seni bu kadar ezdiği için sen onu bir otorite olarak görürsün. Onu bir cetvel olarak görürsün. Doğruyu yanlış ona göre ölçmeye başlarsın. Peki soruyorum sana. Onun herhangi bir başarısı var mı? Ona göre ölçüyorsun da o niye yapmış o konuda? 7. Sen kazandıkça o üzülür. Sen her artı bir aldıkça o içi parçalanır. Git ona bunları test edebilirsin. Git ona güzel bir şey anlat. De ki ya şöyle şöyle oldu. Sınavda şöyle başarılı oldu. Önce bir suratı gider. ha O kadar içi kıskançlıktan çirkindir ki sen artı bir olacağına o eksi iki olsun ona bile razıdır. Ya o kazanmasın da bana ne olursa olsun. Tek başarısı kendisi kaybetse bile senin de kaybetmen. Yarışı beraber kaybedin yine razıdır. Maalesef bu tür insanlar senin ömrünü tırtık tırtık çalarlar. 8. Sahte gülenler. Yani senin yanında çok fazla kahkaha atarak içten gülmez. Ve de sen de onun yanında gülemezsin. Kıskanan insanların yanında gülmen hep kısıktır. Hep yarım kalır. Bir parça mutlu olacağında gözün önce ona gider. Arkadaş grubunda çok iyi görürsün ki ya tamam neyse hadi çok da abartmayalım. Çok mutlu olman gerekiyor. Başarın var. Aile içinde bile böyle insanlar vardır. Aile içinde bile bir kardeş diğerini çok kötü kıskanabilir. 9- ihtiyacın olduğunda orada değillerdir. Şimdi kıskanç insanı test etmenin aslında en kolay yolu bu. Lütfen iki kere ama iki kere en az her arkadaşını iyi kötü bir dene. Çok güveniyorsan, çok yakınındaysa, fikri senin için önemliyse aniden bir saat içerisinde tepki vereceği şekilde ama yakınında olsun tabii ki ya şöyle başıma bir şey geldi de çok mutsuzum. Bakalım Gerçekten yardım edecek mi seni o kıskanan kişi? Ya da kıskanmıyorsa dostsa hemen yardım eder. Genelde kıskananlar şöyle yapar. Yanındayım. Beraber çözeceğiz bu işi. Ertesi gün orada yok. Topuk. Paraya ihtiyacım var yok. Nasihat'a ihtiyacım var yok. Yanında olup bir bir olayı beraber atlatmaya ihtiyacım var. Çok kötüsün. Sevgilinden ayrıldın, mutsuzsun. Yok. Sevgilinden ayrıldığında bir tek şartla gelir mutsuzluğunu çekirdek yere gezlemek için. Peki Bu dokuz zehirli, kıskanç insandan kurtulmanın yolu ne? Önce onları tespit edeceksin bu dokuz maddeyi test ederek. Sen yeni bir şey aldın mı? Değersizleştiriyor mu? Test et. Bu isteği doldur. Sen bir, bir güzel bir şey söyle şunu yaptım kilo verdim de bakalım o hemen kendisini anlatıyor mu? Borç iste veriyor mu? Bir başarını anlat aşağıya gömüyor mu? Ondan sonrasında bunlarla ilişkin direk kes. Çünkü onların inandığı tek bir şey var asla onları bırakamazsın onlar vazgeçilmezler. Öyle inanıyorlar ve seni o sivrisineğin uyuşturarak kanını emdiği gibi uyuşturarak kendine bağlı hissettiriyor. Vur tekmeyi, yık köprüleri bak nasıl kurtuluyorsun. İnan ki ertesi sabah uyandığında üstünden bir yük kalkmış olacak ve huzurlu olacaksın. Beni dinlersen inan ki bir parça huzura ulaşacaksın çünkü kıskanç insanlar yaşam enerjini emerler. Emerler ve kendi hayatlarına götürüp artı bir olarak koyarlar. Ben Haluk Atar. Çevrenizdeki en çok kıskandığınız, düşündüğünüz insanı seçin ve kıyaslayın bakalım 9'da 5 ya da 9'da 4 bunların kaç onda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.